Ben ne olduğunu çok iyi biliyorum. Şu hale bakın. Hani topraktan kase yapmıştık ya. içine koyduğumuz bütün suyu sızdırmış. Çömlek fırında pişirilmesi gerek. Söylemiştim. Ama bahçenin en güneşli yerine koyduk. Burası fırın gibi sıcak. Aa, aslında bıraktığımız gibi değil. Kurumuş, sertleşmiş. En iyisi bırakalım biraz daha burada dursun. Sonra içine hafif şeyler koyup kullanırız. Merak etmeyin kırılmaz. E, ne de olsa suyu kile kıvamında kattım. Macun haline getirmek için epey yoğurdun. Özlemişim toprakla oynamayı. İyi ki Elif tutturdu da... ...aylar sonra bir şey yaptım. Taner! Ömer! Elif! Ah, Mustafa Hı -hı. geliyor. Ha, merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ee, derede yüzelim mi? Hava çok güzel. Hı -hı, daha sabah yüzdük. Ha, peki şimdi ne yapacağız? Korulukta kuracağımız kamp için plan yapalım. Ee, babandan izin aldın mı Ömer? Ee, hayır Taner. Konuşacak zaman bulamadım. Hı -hı. Ya sen Mustafa? Babam izin vermedi. Daha küçükmüşüz. Belki gelecek yaz dedi. Aa, ne güzel eğlenecek. Üzülme Temel. Gelecek yaz kamp kurarız biz de. Bakalım buraya yine gelecek mi? Gelirsin. Geçen gün babam bizim evde kiraladığınız odanın parasını babam öderken... ...bu yavrede yapmam gereken başka jeolojik araştırmalarım da olacak dedi. Ama üzerinde çalıştığı projeyi bitirince hemen İstanbul'a dönecekmişiz. Ben hiç gitmek istemiyorum Bu şirin ilçeyi ve sizleri çok sevdim e Senden ayrılmak bizim için de zor olacak Taner Arkadaşlar en iyisi Taner'le birlikte olacağımız zamanı iyi değerlendirelim ha, İsterseniz öykü kitaplarımı getireyim okuyalım Hepsini okuduk mı getireyim e Sen çok iyi oynuyorsun Bizi hemen yeniyorsun e, Satranç öğretmeniniz olduğumu unutmayın <gülüyor> Evet bize bir ayda hiç bilmediğimiz bir oyun öğrettin ha, Bakın aklıma ne geldi Ömer Hani sen dedemin çömlek atölyesinde öykü kitaplarım kaldı diyordun. Ha evet. Dedemin ölümünden beri oraya hiç gitmedim. Atölyenin kapısının kilitli görmek beni de çok üzüyor. Ne dersiniz? Gidip onları alalım mı okuruz? Ha, i̇yi olur. O kitaplarımı çok severim. Hadi gidelim Ömer. Atölyenin anahtarı Sabri dedede değil mi? Evet. Dedemin en iyi arkadaşı olduğu için annem atölyeyi onun satmasını istedi. Gazeteyi ilan bile veriyor ama hiç ilgilenen olmadı. Dükkanına gidip anahtarı isteyelim. Sabri dede bizi kırmaz verir. Hadi hadi koşun arkadaşlar. Hadi, hadi. İyi günler. İyi günler efendim buyurun. Ee, affedersiniz gazeteyi verdiğiniz ilan için gelmiştik de. Çömlek ha. atölyesini siz satıyorsunuz değil mi? Ee, evet evet evet. İlk kez bir ilgilenen çıktı. Ee, buyurun, buyurun oturun. Ee, buyurun, teşekkür geçin. ederiz, sağ olun. <gülüyor> ya, oh, dükkan içi de serilmiş. <gülüyor> Arabada ee, çok terledik de. Size soğuk birer gazoz ikram edeyim. <gülüyor> Memnun oluruz, sabahtan beri yoldayız da. <gülüyor> evet, işte gazozlar. Ee, buyurun, <gülüyor> buyurun. <gülüyor> Dükkanınızda çok güzel seramikler var. Aa, ben bir yandan onlara bakayım. Bakın tabi. Ee, önce tanışalım. Ee, benim adım Sedat. Hmm. Eşimin adı da Aylin. Aa, memnun oldum. Ben de Sabri. Ee, mem <gülüyor> memnun oldum. Ee, Anlatın bakalım. Bu çömlek atölyesiyle neden ilgileniyorsunuz? Ee, eşimle birlikte Güzel Sanatlar Akademisi'nden yeni mezun olduk. Ya. Okul yıllarından beri hep bir atölyemiz olmasını istiyoruz güzel. da... Orada Çin'i levhalar yapacağız. Çok güzel. Ee, evet Aylin çini sanatına ilgi duyuyor. Bense hamuru toprak olan ne varsa yapmak istiyorum. Ee, gazetedeki ilanınızı daha önce de görmüştük ama o zaman fiyat biraz yüksek gelmişti. Evet dün birden fiyatı düşürdüğünüzü görünce hemen yola çıktık. Uzun zamandır satılmadı. E sahibi elden çıkarmak istiyor. E, bizim bütçemizde bu fiyata uygun. Güzel. E, Ailelerimizde bir iş sahibi olalım diye bize yardım edecekler. Sedat, ya. şu sürahinin güzelliğine bir bak. <gülüyor> evet. Ha, hayri'nin, Hayri'nin. Bütün bu sıra ve camakanın içindekiler onundur. Belli ki işinin ustasıymış. Öyleydi. Satılık olan onun atölyesi. Ne yazık ki dört ay önce öldü. Ya, ya. çok üzüldüm. Ülçede üzülmeyen kalmadı. Bir kalp krizi aldı götürdü onu bizlerden. Elinden hiç bırakmazdı. Birini yakar birini söndürürdü. Ee, sigara ha? Evet. Kalbe giden damarlar tıkanmış. Daha yaşayacak ne güzel yıllar varken bir duman tüttürme uğruna ölüme teslim oldu. Çok yazık çok. Ha, yazık ya yazık. Hem ona hem de yaptığı işe. Sürdürmüyor artık kimse eski zanaatleri. Bütün atölyeler tek tek kapanıyor. Fabrikalarda daha ucuza seri üretim yapılıyormuş. Orada yapılsın ama geleneksel sanatlar imal edilmesin. Elişlerini sürdürmeye zaman bulamazsak gün gelir bir bakarsın kültürelden gitmiş. Evet çok haklısınız. Ee... Ben de çiniciliğin yaşatılması gereken bir sanat olduğu kanısındayım. Ya... Son yıllarda çini levhalar fabrikalarda üretiliyor ama hala çalışan birçok atölye var. Eski renk ve desenler yeniden ele alınarak... ...çinicilik geliştiriliyor. Biz bu atölyede çini yapabiliriz değil mi? Aa, tabii yaparsınız, tabii yaparsınız. Hayri'nin dedeleri de bir zamanlar çini yaparmış. Hatta atölyenin duvarında asılı... ...18. yüzyıldan kalma dört çini levha... ...ve kütahya işi bir tabak var. Ah, ama onlar çok değerli olmalı. Öyle atölyenin duvarında bırakılır mı hiç? İlgilenen değerini bilen mi var? Yıllardır duvarda, evle durur. <gülüyor> deneyim, e. deneyim. Hayrola çocuklar, hayrola. Bu ne telaş he Mustafa? E, anahtarı almaya geldik Sabri dede. Ne anahtarı? Dedemin atölyesinin anahtarı. E, ne işiniz var sizin orada? Abim, dedem sakin atölyede ona yardım ederdi ya. Öykü kitaplarımı da oraya götürürdüm. Boş zamanlarımda okumak için. Hı. Dedem ölünce hepsi orada kaldı. Anahtarı verirseniz gidip alacağız. İsterseniz çocuklar bizimle gelsin. Nasıl olsa atölyeyi görmeye gideceğiz. Ee, i̇yi olur. Size yolu gösterirler. Aa, dedemin atölyesini mi alacaksınız? Bir aksilik olmazsa evet. Ee, i̇şte anahtarlar. Atölye ilçenin dışında. Dere kıyısında. Ee, arabada hemen şurada. Hadi çocuklar gidelim. Dedemin atölyesi açılacak. Kapısındaki kilit kalkacak. Hey hey çocuk önüne bak. Şey isteyerek çarpmadım. Aa, Osman abi. Vay Ömer ne haber? Osman abi duydun mu dedem öldü? 4 ay ha, önce. Biliyorum biliyorum. Bunca zamandır atölyenin kapalı kaldığını da biliyorum. Bu <gülüyor> atölyeden az ekmek yemedim. Daha da yiyeceğim. Hadi eyvallah. <gülüyor> bak turist arkadaşlar beni bekliyor. Ömer. konuştu Osman abi Geçen yıl dedemin yanında çıraktı yani Aa evet hatırladım Ömer atölyede çalışmayı aklından çıkar Elif sen hiç dedemin yanında çalışmadığın için bilmiyorsun Çömlekçilik çok zevkli bir iş Dedemle birlikte ne güzel çalışırdık Neler yapmazdık ki Saksı, testi, küp <gülüyor> Zavallı dedem. Günlerce uğraşır, kocaman şeyler yapardı. Yorgunluktan kolları kopardı. Yorulurdu ama işini çok severdi. <gülüyor> ben bakarım. Yani annemle babamdır belki. Saldan bu hafta fabrikada fazla mesai yapacaklar. Geç gelirler. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba Elif. <gülüyor> Hoş geldin Taner. İçeri girsene. Abi Taner geldi. Satrancını da getirmiş. İyi oynarız. Merhaba Ömer Bu satranç takımı artık sizin olsun Mustafa'yı da çağırır oynarsınız Beni anımsarsınız Aa, Niye öyle çabuk? Babam yaptığı araştırmayı bitirmiş ee, Yine gelirsin değil mi? Ee, belki birkaç hafta sonra hmm, O zaman okullar açılacak Ben de sizin gibi ortaokula gideceğim Gelecek yaz babamın araştırmaları olursa yine gelirim İlk defa kasaba dışından bir arkadaşımız oldu O da gidiyor Akşam vakti çok canım sıkıldı. Ama bugün senin için iyi bir gün Ömer. Ne zamandır açılmasını istediğin dedenin atölyesi satıldı. Sedat abiyle Aylin abla boş zamanlarında senin de orada çalışmanı istediler. Bu çok güzel bir şey. Gel de bunu anneme anlat. Orada çalışmama izin vermez. Dedem saken bile derslerim aksayacak diye korkardı. Oysa hep iyi not getirirdim. Bu işe baban ne diyor? O da dedemin işine sahip çıkılmasından yana. Dedem saken bana... Bu işi benden sonra sürdürmek tek erkek torunum olarak sana düşüyor derdi. Doğrusu bu konuda dedeme kırılırdım. Atölyeye ne zaman gitsem bu iş kız çocuklarına göre değil deyip beni eve yollardı. Haklıydı dedem. Bu iş kol kuvveti istiyor. Sen benim gibi kuvvetli değilsin ki. Peki Alina abla atölyede ne yapacakmış? Çini. Aa, o ne? Pişmiş topraktan yapılan üzeri parlak küçük levhalar. Düz, çiçekli veya geometrik desenli olur. Hepsi bir araya gelince çok güzel görünür. İstanbul'da duvarları çinilerle kaplı birçok cami, çeşme ve saray var. De, dedemin atölyesinde asılı dört tane çok eski çini levha var ya. Büyük tabağın yanında durur hani, unuttun mu? Hmm, evet. Ee, renkleri mavi beyaz değil mi? Hmm, keşke bugün atölyeye gittiğimizde dikkatlice baksaydım. Evet. Benim öykü kitaplarım öyle daldık ki aklımıza bile gelmedi. Aylin ablayla konuşacağım. O, o çini yapacaksa ben de yaparım. Aferin Elif. Sana çinicilik gibi ata sanatımızı sürdürmek yaraşır. Çünkü sen çok azimlisin. Bu işi başaracağından eminim. Ne dersin Ömer? Dedemin çömlek atölyesinin kapısındaki kilit kalksın. Başka bir şey istemem. Tamam Atölyenin camlarını kapatan sarmaşıkları temizledim. Heh, arka pencerelerden birinin de camı kırık. Taktırmalıyız. Evet ben de yerleri süpürürken cam kırıkları gördüm. Dört e, aydır burası kapalı kalmış. Rüzgardan kırılmıştır. Pek rüzgarın işi değil. Sanki o camı içeri girebilmek için biri kırmış. Aa, nereden anladın? Çünkü çerçevedeki camların hepsi ayıklanmış. İyice dikkat ettim. Oradan biri içeri rahat rahat geçer. Aman Sedat. Bu atölyeye kim neden girsin? Hadi dedektifliği bırak da anlat. Arkadaki çömlek fırını ne durumda? Çok eski ama işe yarar. Ateşhane denilen kısım kuyu gibi kazılarak derin bir çukura yapılmış. <gülüyor> Nelere de dikkat etmiş. Ee, derim tabii. Odunu kömürü ben atacağım da ondan. Sedat fırını yaktığımız günleri de bir görsek. <gülüyor> Sedat abi çocuklar Merhaba Günaydın. Ömer merhaba Edith gelin bakalım Babam sizinle çalışmama izin verdi Biliyorum atölyenin parasını öderken bana da söyledi Ama annem derslerim aksayacak diye çalışmamı pek istemiyor Çok çalışırsan ikisini birden yürütebilirsin Ömer Aline abla bir şey soracağım ha, Sor bakalım Ma Sen burada Çin'i levha mı yapacaksın Evet canım Sedat da çömlekçilik içinde usta olmak niyetinde Tabii ona da elimden geldiğince yardım edeceğim. Ama ama dedem çömlekçilik kızlara göre değil. Kol <gülüyor> kuvveti ister derdi. <gülüyor> Doğru ister ya. Küp, sürahi, saksı gibi ağır ve büyük şeyler yapmak çok zordur. Hele dedemin bir kapaklı kavanozları vardı. Elif sen onları yerinden kaldıramazsın. Dedem haklıydı. Ama Aline abla Sedat abiye yardım edeceğim diyor. Elif'cim ben kolay satılacak seramik süs eşyaları, fincan takımları gibi küçük şeyler yapmak niyetindeyim. Ya sen Sedat abi? Ben, ben küp, vazo testiyle işe başlayacağım. Boyama işleri tümünden Aylin'e ait olacak. Evet. Çünkü onun boyaması çok iyidir. <gülüyor> yani çocuklar anlayacağınız... ...ben de bu atölyeden ekmek yiyeceğim. <gülüyor> Yaş Aylin abla. içime su serptin. Ömer burada çalışacak. Ben yine kapıdan bakacağım diye öyle korkuyordum ki. Şey yani... Tabii ben... tabii tabii, tabii, <gülüyor> tabii. Sen de bana yardım edersin. <gülüyor> <gülüyor> İkimize de bir miktar cep harçlığı veririz. Anlaştık <gülüyor> mı? <gülüyor> tamam. ...seninle çok güzel şeyler yapacağız Aylin evet, abla. Efendim kolay gelsin. Hoş geldiniz. <gülüyor> hoş, buyurun, hoş geldiniz buyurun. Hoş Uzaktan atölyenin kapısını açık görünce... ...hem sevindim... ...hem hüzünlendim. Ee, kolay değil tabii. Burası en yakın... ...arkadaşınızın atölyesi. Ee, çok çalıştık onunla burada. Çok emek verdik. Aa, siz de çömlek yapar mıydınız? Aa, tam 40 yılımı verdim bu işe. Sırt arlarım... ...pes ettirdi beni. Ama bir kez toprakla uğraşmaya... ...yoğurup şekil vermeye alışmışsan... ...vazgeçemezsin bu işten. Hiç değilse dükkan açar... ...başkalarının yaptıklarını satarsın. Sabri dede... Ha? ...senin sırt ağrılarının nedeni Hı? çamura şekil vermeye yarayan... ...çömlekçi çarkı denilen alet. Doğru. Bir oturdum mu başına kalkamazdım saatlerce. Tabla dönerken... Bir de bakardık bir küp... ...bir testi vermiş parmaklarının arasında. <gülüyor> bir çiçek gibi değil mi? <gülüyor> şey e, diyorum ki... Evet lütfen siz de bizimle çalışın. Hmm. Kendinizi yormadan. E, evet lütfen. <gülüyor> Bakın e, siz bizim babamız sayılırsınız. Saklamaya gerek yok. Atölyeyi aldığımızdan beri... ...bu çömlekçi çarkını nasıl kullanacağımızı düşünüyoruz. E, ben size öğretirim ama... Sabri dede... ...sen onu kullanmak istiyorsun... <gülüyor> <gülüyor> nasıl, da, nasıl da okudun yüreğimden geçenler Harika harika Beş kişilik bir ekip kurduk ha. En kısa zamanda işe başlıyoruz Ya Mustafa <gülüyor> Mustafa? Bizim en iyi arkadaşımız Elif ile ben burada çalışırsak Mustafa yalnız kalır Evet Taner de İstanbul'a döndü Ömer o da senin gibi bu işten anlar mı Ara sıra dedeme yardım ederdi İyi o zaman bir işin ucundan tutar Öğrendiği de yanına kar kalır Yarından tezi yok dükkanda benim hanım oturur biz de işe başlarız. Nasıl isterseniz. <gülüyor> madem birlikte çalışacağız, önce resmiyeti kaldıralım. Artık sizli bizi konuşma yok. Bana sabır ustası, tamam mı? Tamam Sabri usta. <gülüyor> Aa, duvara bakın. <gülüyor> Şöyle. Ne olmuş? Şu taban yanında dört tane çini levha asılıydı. Ee? Çivileri duruyor ama kendileri yok. Allah Allah, nereye gitti bunlar? Ah sahi. Sabri Usta ben de onu soracaktım. Atölyeyi satın aldığımız gün sözünü ettiğin Çiniler nerede diye. Tabağı duvarda gördüğüm zaman hayran olmuştum. 18. yüzyıla ait Kütahya eşiydi. Anlamadım gitti. Tabak yerinde duruyor ama Çiniler yok. Ha, şimdi anlaşılıyor arkadaki camın neden kırıldığı. Yani hırsız camı kırdı, içeri girdi ve Çinileri çaldı mı demek istiyorsun? İyi de evlat kim duvardaki Çinileri görüp değerini anlayacak? Buraya gelen giden olmazdı ki. Hayri'nin yaptıklarını benim dükkanda satardık. Değil mi Ömer? Bazen atölyeye gelip çanak çömlek alanlar olurdu Sabri dede. Müşterilerle Osman abi ilgilenirdi. Osman abi kim? Geçen yıl dedemin yanında çıraklık yaptı. Sonra işi birden bıraktı. Önceki gün karşılaştım. Çok telaşı vardı. Turist arkadaşları bekliyormuş. Aa, bu durum hemen polise bildirilmeli. Ö Ömer sen de buraya gelip gidenleri iyice bir düşün bakalım. Evet, evet evet bu konuda polise en iyi sen yardımcı olursun. Ama anlamadığım bir şey var. Hırsız çinileri çaldıysa neden tabağı burada bıraktı? Bunun yanıtı çok basit. Tabak büyük ve ağır. Düşmesin diye birkaç yerinden kancayla duvara sabitleştirilmiş. Sökülmesi çok zaman alır. Nasıl olsa burası boş. Bir gün gerekli aletlerle gelir söker götürürüm demiştir. Oh. Bu tabağın burada durması çok tehlikeli. Ben polise haber vermeye gidiyorum. Hırsızı bulurlar mı? Polisin elinden geleni yapacağına eminim Elif'ciğim ama zor bir iş... Tarihi eser kaçakçıları böyle değerli eski eserleri çok yüksek fiyatlarla yabancılara satıyorlar. Keşke onları burada bırakmayıp evimize götürseydik. Evet keşke herifciğim ama onların evlerde değil müzelerde saklanması gerek. Çünkü onlar gelecek nesillere bırakılacak tarihi birer mirastır. Birçok uygarlığın kök saldığı, Anadolu'nun kucak açtığı tarihi eserleri en iyi şekilde korumamız gerek. Aa merhaba. Ne Merhaba Neden herkesin yüzü yazdık bugün Çocuklar siz olanları Mustafa'ya anlatın Ben de dükkana gideyim Aylin kızım yarın dere kıyısına gelin Size Tabii, çömlek yapımında kullanılan toprağı Çamuru göstereceğim Yani yoğuracağımız hamurun ununu <gülüyor> Ben de seni bekliyordum Bak herkes dere kenarında Hadi yanlarına gidelim ah, Anlatsana karakolda ne yaptın Komiser amca çok soru sordu En çok da Osman abi Zaten onu tanıyorlarmış Benim de sana anlatacaklarım var Polisler atölyeye geldi Tabağı müzeye teslim etmeden önce Aylin abladan bir kopyasını yapmasını istediler Duvara asılacakmış Çinlileri çalan tabağı almaya geleceğini düşünüyorlar Onu yakalamak için gerekli tedbirleri alıyorlarmış Bütün bunları biliyorum Komiser amca aslında böyle şeyler çocuklara anlatılmaz ama atölyede çalıştığınız için size söylüyorum dedi. Ama biz kimseye bir şey söylemeyeceğiz. Ağzımızı çok sıkı tutacağız. Hı hı. Ya i̇şte oradalar. Sabri de kullanacağımız toprağı bulmuş. Herkes avucunu aldığına göre. İşte bu kirli yumuşak kopak iyidir. Nemini uzun süre korur. Herkese merhaba. Aa, merhaba. <gülüyor> Hoş geldiniz çocuklar. Evet. Atölyede bu kirli toklağa yeterince su katıp çamur haline geçireceğiz. E, Sabri Usta, çamuru kim elekten geçirecek? <gülüyor> Sevmesin değil mi bu şah? Şey? Çok sıkıcı. Dedem çok dikkatli ol. Hiç yabancı parça kalmayacak derdi. Aha. Defalarca süzgeçten geçirirdik. Kollarım kopardı yorgunluktan. Varsın olsun. Yeter ki dedemin atölyesi canlansın. Fırını yansın. Çömlekler pişsin. ama çamur tam kıvamında macun gibi oldu. Evet, az yoğurmadık <gülüyor> ama. He, yorulmuşuz. <gülüyor> Tapağı bu hale getirmek kaç günümüz aldı. Doğru. Şimdi güzel bir çay demler içeriz. He? Herkese merhaba. Aa, Aylin hoş geldin. <gülüyor> ya. Aa, nereden nasıl geldin? Dışarıda hiç araba sesi duymadık. <gülüyor> Konuşmaya öyle dalmışsınız ki geldiğimi fark etmediniz. Taba bitirdin mi? Evet işte bakın. Orijinali müzeye kondu bile. Aylin çok güzel olmuş. ...bunu gerçeğinden ancak uzmana ayırt edebilir. Çok kıvrım kıvrım yapraklar, çiçekler... ...aynı tabaktaki gibi olmuş. Evet, Çok evet. Ee, şimdi bunu duvara, eskisinin yerine asalım. Evet, evet. Hı -hı. Evet. Aman... E, e, tamam, ...Selap tamam. oğlum... ...kancaları dikkatli tak, olmaz mı? <gülüyor> tamam, bunu tamam. nerede yaptın Aylin abla? Orijinal tabağın başına bir iş gelmeyeceği... ...küçücük bir odada. Gözlerin kıpkırmızı olmuş. Çok mu yoruldun? E, yoruldum ya Ömer. Ama içimde hep bir umut vardı. Çalınan çinilerin bulunacağı umudu. Onun için canla başla. Elimden geldiğince kısa sürede tabağı bitirdim. Benim içimden de bir ses çinilerin bulunacağını söylüyor. Bulunmalı. Dedemin dedelerinin göz nuru, el emeği var o Çinlilerde. Onların yabancı bir ülkede değil... ...burada bizim müzelerimize sergilenmesini... ...bütün arkadaşlarımın herkesin o çinleri görmesini istiyorum. Bunu biz de çok istiyoruz hayatım. Ama bakalım hırsız yakalanacak mı? Yurttum yine çok ağrıyor. Sedat, çömlekçi çarkının başına sen geç. E, tamam, e, oturayım da bir türlü bu işi hakkıyla yapamıyorum Sabri Usta. Hı. Sizin kullandığınız miktarda çamuru alıyorum ama vazoların her birinin kalınlığı ve boyu farklı oluyor. <gülüyor> Acele etme. İki hafta önce bu çarkın üzerinde çamura nasıl şekil vereceğini bilmiyordun. Şimdi ortaya bir şey çıkarabiliyorsun. Evlat, hep yapamadıklarını değil biraz da... Başardıklarını gör ve kendine güven <gülüyor> Haklısınız Sabrı usta sağ olun hmm. İşe başladığımdan beri çok şey öğrendim çok Ali'ne bir bakayım fincan takımı yapıyordu Sabri <gülüyor> dede hmm. kalıba döktüğümüz kaseler katılaşmış e şey, Mustafa ile onları da kurutma odasına taşıyayım <gülüyor> Gel Mustafa hadi şunları taşıyalım Ömer Sedat abinin neden canı sıkılıyor? Yaptıklarını beğenmiyor ama bence iyi Eli de işe yatkın. Gelecek hafta okullar açılacak. Biz de yardım edemeyeceğiz. Üç kişi ne yapacaklar? Elif'le her gün okul çıkışı bir saat gelelim diyoruz. Bunu hafta sonları 3-4 saate kadar çıkarabiliriz. Peki annem bu işe ne diyecek? Oyun oynamak, televizyon seyretmek yerine atölyede çalışacağız. Yani derslerden arta kalan zamanını burada geçireceksin. Bu atölye açık kalsın diye ben her fedakarlıkta bulunurum. Elif de öyle. O zaman ben de gelirim. Burada her gün yeni bir şey öğreniyorum Mustafa, Ömer, pinça takımını bitirdik gelip bakın, çok güzel oldu ee, Bakalım nasıl olmuş Hadi. Aylin kızım, senin de Elif'in de elinize sağlık Gayet muntazam olmuş Şekerliğin kapağı da tam oturmuş Dedem kapak çok önemlidir derdi hmm. Tepsisi bile var <gülüyor> Piştikten sonra da boyayacağız <gülüyor> Üzerlerinde renk renk çiçekler olacak Elif'ciğim fırın yanarken boş durmamak için hazır çini levha alıp boyayacağım sen de bana yardım edersin tamam? Hı, tamam Halin abla. Ne iş verirsen yaparım. Sabrusta, sabrusta. Bu vazo nasıl olmuş? Ver bakayım. Aferin. İyi inceltmişsin. O, hafifti Kırılacak Ay. diye çok korktum. <gülüyor> of. Dün gece düşümde yine kar mı karışık şeyler gördüm. Ben de öyle. Düşümde bir derenin ortasındaydım. Sular bazen boyumu aşıyordu. Çabaladım Hı. durdum. Kıyı yakın gibiydi ama bir türlü ulaşamıyordum. Hı. Evet işin yani derenin ortasındayız ama sular bizi alıp götüremeyecek boyumuzu aşan bir şey yok göreceksiniz çok yakında karşı kıyıya balacağız yeter ki siz öğrendiklerinize başarabildiklerinize bakıp kendinize güvenin çocuklar işin başından beri çok yol kat ettik bunu unutmayın Sabri Usta fırını Hı. ne zaman yakacağız? Fırın büyüktür çok odun kömür yer Ratlara iyice doldurmadan yakılmaz. Fırını yakmayı, ısısını ayarlamayı iyi bilirim. Deden fırın yandığı günler çok sinirli olurdu. O yüzden sıcaklık ayarını hep ben bakardım. Bu kez ben de sana yardım ederim. Hey gidi hayri. Yaşa sayıcın da görseydi. Torunların senin işini yürütmek için birbirleriyle nasıl yarışıyor. Adımızdayım. Gel Elif. Bak. Bak ne geldi. Aaa. Bir mektup. Taner'den ha, mi? Evet. Zarfın arkasında adı var. E, çabuk aç. Okuyalım. Peki. Sevgili arkadaşlarım Ömer, Elif ve Mustafa. Aa, okumaya başlamadan önce Mustafa'yı da çağırsaydı. Ee, birazdan işte. mektubu götürürüz. Hadi oku. Merak ediyorum. Tamam. İstanbul'a geldiğimden bu yana yazamadığım için bana kızmayın. Okullar açılmadan önce evde yapmam gereken çok şey oldu. Odamı ve dolaplarımı düzenledim. Geçen yıldan kalmak kullanmayacağım kitaplarımı ihtiyacı olan öğrencilere vermek üzere ayırdım. Artık ortaokul öğrencisiyim. Türkçe öğretmenimiz bu yıl okumamız gereken öykü kitaplarının listesini verdi. Hepsini aldım. Yazı sizin yanınıza gelirken onları da getireceğim. Dere kıyısında oturup okuruz Ah yaz bir gelse Unutmayın Korulukta kamp kuracağız Atölyede işler nasıl Geçen gün öğretmenimiz bizi Topkapı Sarayı'na götürdü Oradaki Çinilere hayran oldum. Umarım Elif de bir gün onlar kadar Güzellerini yapar Siz de bana neler yaptığınızı yazın olur mu Hoşçakalın Yaza geleceği kesin gibi Evet öyle anlaşılıyor. Sevinmedin mi? Sevindim de. E, peki niye yüzün asıldı? Biz Taner'in yaptığı işlerin hiçbirini yapmadık. Şu odamızın haline bak. Her şey birbirinin üstünde. Kitabımızı kalemimizi arayıp duruyoruz. E, ben dün aritmetik defterimde pergelemi bulamadım. Ya ben de dün coğrafya dersi için atlası çok aradım. E, boş ver. E, sonunda geç de olsa her şey ortaya çıkıyor. Ama çok zaman kaybediyoruz. Aradığımız her şey elimizin altında olsa... <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Kazandığımız zamanı atölyede geçiririz. Evet. Hemen işe başlayalım. Önce Mustafa'ya mektubu götürelim ama. E, fırın yanmadan okusun. Sonra zaman bulamaz. Yaptıklarımız pişince nasıl olacak çok merak ediyorum. E, sen o merakı bir de bana sor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi, sen de uyuyamadın mı Elif ben karar verdim Yarın okuldan kaçacağım <gülüyor> Olmaz öyle şey Başka çarem yok Sabah erkenden fırını yakacaklar Sabri dede dedemden gördükleriyle Sedat abi de kitaptan okuduklarıyla işe girişecek Dedem hep fırınlama çok önemlidir Bütün emekler boşa gidebilir derdi Elif Sen yarın beni okulda idare et Öğretmene hasta dersin Nasıl olsa annemle babam da fabrikada benim okul yerine atölyeye gittiğimi fark etmezler. Abi bunu yapamam. Neden? Çünkü annemle babama derslerimizi aksatmayacağımıza söz verdik. Bir günden ne çıkar? Hafta sonu çok çalışır kaybettiğim dersleri öğrenirim. Hayır olmaz. Okulumuz ve derslerimiz önce gelecek. Dedem bir gün olsun senden atölye için okula gitmemeni istedi mi? Hayır. O zaman yarın sabah okula gel. Çıkışta öğlen yemek bile yemeden atölyeye gideriz tamam mı? Peki. Hiç uykum yok ama gidip yatayım. Ah, hava ne güzel değil mi Sabri Usta? Ah, hem de nasıl. Ben de şöyle bir havalıyım dedim. Sedat içeride değil mi? Ah, evet fırına kömür atıyor. Hmm. Sabri Usta hepimiz buradayız. Atölyeyi yalnız bıraktık. Daha iyi ya işte. Atölye dediğin şurası ama... ...isteyen bize görünmeden rahatlıkla içeri girer. Polisler de hemen yakalar. Acaba Çinlileri satmış mıdır? Belli olmaz. Buralara kışında turist geliyor. İnsanın içinde kötülük olmaya görsün. Yapacağını yapar. İçimde bir umut var Sabri Usta. O Çinliler bulunacak. Benim de öyle. Yarın sabah hazır borçlu ev almaya gidelim mi? Sana? Aa, evet çok iyi olur. Aklımdaki çini desenlerini yapar... ...boyamaya başlarım. Hı, güzel. Ha. Bizimkiler i̇şte, geliyor. <gülüyor> geliyor <çocuklar da. gülüyor> fırın yanacak diye çok heyecanlılar. Okulda öğleni zor etmişlerdir. Dur şunlara bir oyun oynayayım. E, e, fırın ne durumda? E, hiç sormayın çocuklar... Ateşhane'ye ilk tertip odunu attığımızda delikten bir baktık... ...her şey yerde, raflardan düşen düşene. Ne? Kalktığımız geldi. Elif hep senin yüzünden. Okula gideceğine buraya gelseydin bunlar olmayacaktı. Bak sen şu işe. Sen okuldan kaçıp buraya mı gelecektin? Sabrusta, Usta, Usta delikten baktım. Hı. Toprak gizemli şekilde renk değiştiriyor. Görüntü bir harika. Aa, aa, ama demiştiniz ki... <gülüyor> Sedat, biraz daha geçken gelsen olmaz mıydı? Ne olur? biraz eğleniyordum. <gülüyor> Öyle korktum ki. <gülüyor> Korku senin gözünüz bürümüş. Okuldan kaçmayı düşünebilecek kadar. Aa, cezayı hak ettin. Öğleden sonra bir tertip odun ve kömür atmak senin işin. Yaparım. İsterseniz akşam da kalırım. Hmm. Yeter ki fırın yansın. İçindekiler kırık çatlak çıkmasın. Dinle evlat. İnsanoğlu çamuru yoğurur, şekil verir. Dinlendirip kurutur. Ve yaptıklarını fırına verdiği andan itibaren bütün el emeğini ateşe teslim eder. Artık görev onundur. Senin elinin altındaki yumuşak, gevrek şekil değiştiren çamur ateş sayesinde sert ve bükülmez olur. Kullanılabilir hale gelmeden önce son sözü ateş söyler. Bırak telaşı. Fırına yeterli odun kömür atmaktan başka yapacak bir şeyimiz yok. Ha, haklısın sabir dedim. Bak senin telaşının asıl nedenini biliyorum. Korkma bir daha ne fırının ne atölyenin kapısına kilit vurulacak. Benden sana söz. Dede sözü. ...şu içeride yanan ateş kadar güvenilir... ...ve sıcak bir ses. İşte fırın soğudu. Artık kapağını açabiliriz. <gülüyor> Çocuklar kenara çekilin bakayım şöyle. Sen <gülüyor> usta? <gülüyor> hoş geldin Ayşe kızım. <gülüyor> Anne... Ben niye geldim? Çok merak ettim. Yaptıklarınız fırından nasıl çıkacak diye. Bekle görürsün. Ben de şimdi kapağı açıyordum. Ömer. E e Efendim. Al bakalım. Bu güveç kaplarını sen yapmıştın. Onları en öndeki rafa koymuştum. <gülüyor> Kapağını açınca ilk müjdeyi sana verebilmek için. <gülüyor> Bakayım. Hım. Olmuş. Hım, olmuş, çok o, güzel o, pişmiş, o, hiç o, çatlak o, o. yok. <gülüyor> İçeridekileri tek tek çıkarayım. <gülüyor> Sedat bu testiye çok emek vermiştiyim. Çok ha. güzel olmuş, evet. çok güzel. Rengi de harika. Evet, bunlar da Aylinle. <gülüyor> Anne bak, bu fincan takımını Aylin ablayla ben yaptım. Elinize sağlık, ne kadar güzel olmuş. Ayşe kızım, baban Hayri ustanınkiler kadar değil ama yine bir şeyler yapabildik. <gülüyor> Aa, sahi. Ayşe. Buyur Sabri e, Usta. Fabrikaya dönecek misin? Hayır öğleden sonra izin aldım. Fırının yandığını duyduğumdan beri yerimde duramıyorum. Buraya gelmekten kendimi alamadım. Rahmetli babam fırının her açılışında beni yanımda isterdi. Bilirsiniz çok sinirli olurdu. Evet. Her şeyin yolunda olduğunu görünce de birden rahatlardı. O zaman da sana eve koşup tatlı yapmak kalırdı. <gülüyor> Adet olmuş. Çömlek fırının yandığı günler evde tatlı yapılır. İyidir eski adetler, gelenekler Sürdürmek gerek. Ben şimdi gider bir şey yaparım. Akşam siz de gelirsiniz. Hep beraber yeriz. Babam o gün pişen tatlının uğruna inanmıştı. Ben de sizinle geleyim. Yardım ederim. Yardıma değil de konuşmaya çok ihtiyacım var Aylin. Buraya gelmek babamın acısını tersedim. Bana da mutfağın yolu göründü. Hoşçakalın. Güle güle. Ee, biz de fırının raflarını boşaltalım. Tabii tabii. Ömer, Mustafa hadi yardım edin bakalım. Ay. Tamam. Hadi bakayım ya. Yavaş. Sedat abi... ...bundan sonraki işimiz çok zevkli değil mi? Evet evet. Sırlama işi. Yani çömleğin daha dayanıklı ve güzel görünün olması için... ...cam gibi bir maddeyle sıvanması. Eriklerin hazırlanması için dün kitaplara göz attım. Uygulanacak çok çeşitli teknikler var. Aa, sırlama işleminde eriyin hazırlanmasıdır. Önemli olan kimyasal maddelerin eksiksiz olarak katılması gerek. Hayri atölyede bir odayı bu iş için ayırmıştı. Aradığın her şeyi orada bulabilirsin. Ee, hangi oda? Arkada kapısı ee, kilitli olan. Ha. Dedem oraya yalnız girer, eriği kendi hazırlardı. İyi ederdi. Çocuklar kimyasal maddelere bilmeden el sürerse... ...başlarına büyük işler açarlar. Ben zaten o odaya hiç girmezdim. Mustafa ile Elif'e de tembihlerim. Ha, güzel, yarın kitapların hepsini atölyeye taşıyayım. Bir an önce işe başlayalım değil mi? Mustafa ne olur sen de bir şey söyle. Elif atölyeye gelmek istemiyor. Abi biliyorsun yarın aritmetik ödevim var. E bizim de ödevlerimiz var. Atölyede yapacağız. E nasıl olsa Sedat abi Elif'i hazırlarken yapacak işimiz yok. Neden gelmem için ısrar ediyorsunuz? E, şey biz diyorduk ki Taner'e mektupta yazarız. Hmm, şimdi anlaşıldı. Pekala geliyorum. Ama önce derslerimizi yapacağız tamam mı? Hadi koşun o zaman. Böyle yavaş yürüyerek kaybediyoruz. zaman kaybediyoruz. Tamam. İşte atölyeye geldik. Merhaba <gülüyor> çocuklar. Aylin abla. Ne yapıyorsun? Geçen gün aldığımız çini levhaları boyuyorum. Hmm. Sabah erkenden işe başladım. <gülüyor> ne kadar güzel olmuş. Mavi, kırmızı ve yeşil renkler kullanmışsın. Çiçekler <gülüyor> ve yapraklar çok güzel. Bunları ünlü eski İznik çinilerinden esinlenerek yaptım. Elif sen de boyamak ister misin? <gülüyor> çok isterdim ama dersim var. Ee, Sedat abinin işi daha bitmedi mi? Hayır canım. Aylin abla... Size yardım edeceğimiz bir şey yoksa biraz çalışacağız. Ya, tabii şimdilik bir şey yok çocuklar. Şu masanın üzerindeki Sedat'ın yaydığı kitapları toplarsanız... ...size çalışacak yer çıkar. Tamam. Hadi şöyle çekelim de. Hemen başlayalım Mustafa. O kitapta neye bakıyorsun? Aa, çok ilginç bir şey buldum. Ne o? Bakın... E... Bu sayfada ilk insanların toprak kapları nasıl yaptığı anlatılıyor. E, okuyalım. <gülüyor> i̇lk çağlarda eve yiyecek getirme konusunda kadın ve erkek arasında iş bölümü vardı. Erkek avcı ve balıkçıdır. Kadınsa toplayıcı. Kadınlar topladıkları yenilebilir bitkileri, meyveleri, küçük deniz mahsullerini önceleri ağaç kabukları ve su kabaklarının içine doldururdu. Sonra dayanıklı ve eğilebilir bitki saplarını örerek sepet yaptılar. <gülüyor> Burada dere kıyısında sepetlerini çamurla sıvayan kadınların resmi var. <gülüyor> Çamurun nemi meyveleri soğuk ve taze tutarmış. Susun da okuyayım. Bu içi çamurla kaplı sepetler, güneşin altında bırakılınca kuruyan çamur sertleşti. Günün birinde çıkan bir yangında bu kapların pişmesiyle dayanıklı, suyu geçirmeyen toprak kapların esası bulunmuş oldu. <gülüyor> Aynen, Sedat'ın işi daha bitmedi mi? Hayır Sabri Usta. Aa, biraz oturayım. Yorulmuşum Korulukta epey yürüdüm Haklısın dışarısı çok soğuk Üşümüşsünüzdür Birazdan çay demlerim hep birlikte içeriz Ne yapıyorsunuz çocuklar ah, Ödevlerimiz Hani yapacaktık Hemen başlayalım Yoksa Tener'e mektup yazacak zaman kalmayacak Merhaba Siz kimsiniz Sizden başka burada herkes tanıyor beni Değil mi Ömer Merhaba Osman abi Beni gördüğünüze sevinmediniz galiba. Ben sevindim. Çünkü seninle konuşmak istiyordu. Geçenlerde benim dükkana gitmişsin. Ya turistleri getirdim. Dünyanın malını aldılar. Ama birisi para ödememiş. Hanıma seni göstermiş. <gülüyor> o ödeyecek anlamında bir şeyler demiş. Güzelim seramikleri alıp gitmiş. Hanım belli ki Osmanlı aralarında bir para hesabı vardı... Çünkü adam çok rahattı dedi <gülüyor> Evet Onunla çok iyi bir iş yapacaktık Karlı bir iş hmm. Ama fiyatta anlaşamadık Karlı bir iş ha? Hmm. Ülkene konuk gelen turistlerle ha? Osman Sen ne yaptığının Farkında mısın Onların kafasında yanlış fikir oluşur Bak Benim dükkanda her malın fiyatı Üzerinde yazılı Hesap makinesi de var Hanım hemen yabancı parayı o günkü kuru üzerinden çeviriyor. Ee uzun ettin sabrusta. İşimi bana mı öğreteceksin ha? Ufak tefek ticaret yapıp yolumuzu buluyoruz işte. Bunlar pek paralı çıkmadı ama neyse. Şimdi bir grup daha geliyor. <gülüyor> Hanımefendi bakıyorum çok çalışıyorsunuz. Çiniler ha? Ailini rahatsız etme. <gülüyor> Diyeceğim bir şey yoksa durma git. Gideceğim zaten. Gideceğim. Şöyle bir uğramıştım. Atölyede her şey yerinde duruyor mu diye O genç adam nerede İçeride eriyik hazırlıyor ha, Demek yine fırını yakacaksınız İyi iyi Buraya çakılıp kalmıştınız Hoşçakalın Hiç gözüm tutmuyor bu adama Tabağı nasıl da gözüm dikti Sanki yerinde duruyor mu diye bakmaya gelmiş Peki polisler onu neden yıkalamadı Çalmaya kalkışınca yakalayacaklar e, belki bu gece gelir Benim tanıdığım Osman abi gece gelemez Çünkü gözleri iyi görmez Fırının yeniden yanacağını duyunca sevindi zaten Çocuklar çok uzun ettiniz Siz karışmayın bakayım Eğer Çinileri çalan oysa Turistlerle de alışveriş yaptığı belli Nasıl vicdanı sızlamaz Tarihi eserler bize geçmişimizden kalan en değerli mirastır Onlara sahip çıkmak bizim yurttaşlık görevimiz. Eğer Osman suçluysa... ...adaletin elinden kurtulamaz. Aa, işte Sedat da odadan ha. Ha. çıktı. Ha. Ha. Ha. İrik hazır. Ha. Çarak çömeğin üzeri cam gibi parlayacak. E, sahi içerideyken konuşmalar duydum. Biri mi geldi? E, bırak şimdi onu. Bırak. E, sırlama işini hemen bitirelim de fırını yakalım. Artık ne olacaksa olsun... ...kimsenin sabrı <gülüyor> kalmadı. <ha. gülüyor> Buha sen de Mustafa sen de bunu hak ettin. Ah. Al bakalım. Ah. <gülüyor> bu da benden ikinize. Aa ah, ah, ah, ah, e, Yeter artık oynadınız. Çantalarınızı alın. Atölyeye gidiyoruz. Aa, ne güzel oynuyorduk. Evet bu ilk yani kar. Bugün fırın yanacaktı. Nasıl olsa Sedat abiyle ile Sabri'siz orada. Sedat abi işleri çabuk öğreniyor. Sırlama işini çok güzel yaptı. <gülüyor> Aylin ablamın çinileri de harika oldu. Bir dahaki sefere başka desen deneyeceğiz? Sen bu işi iyi benimsedin Elif. Aylin abladan çok şey öğrendim. Bana verdiği işleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Aylin abla bugün boya almaya gidecekti. <gülüyor> evet boya bitmiş. Ah sahi size söylemeyi unuttum. Dün Sedat abi ile Aylin abla konuşurlarken duydum. Yakında Kütahya'ya gideceklermiş. Aa niçin? Aylin abla gazetede görmüş. Kütahya'da ile ilgili bir yarışma düzenlenecekmiş. Onun için bilgi alacaklarmış. Gitmişken müzeleri de gezeriz dediler. Ya. Ne güzel. Keşke biz de götürseler. <gülüyor> Belki de götürürler. Şimdiye kadar hiç büyük şehir görmedik. Ömer, sen hiçbir şey söylemiyorsun. Gitmek istemez misin? Ömer, nereye bakıyorsun öyle? F fırın göründü ama bacasından duman çıkmıyor. Bu işte bir gariplik var. Koşun. Siz fırına gidin. Ben de atölyeye bakıp geleyim. Burada kimse yok. Ateşhane ne durumda? Ateş geçmek üzere. Bir şeyler yapmalıyız. Yoksa bütün emeklerimiz boşa gidecek. Başka çare yok. İş başa düştü. Şu odunları atayım. Ateşi canlandırmamız gerek. Mustafa da nerede kaldı? Atölyeye gireli yarım saat geçti. Ortalarda da görünmüyor. Biz de fırınla uğraşmaya daldık. Gidip bakalım istersen. Abi, araba sesini duydun mu? Bir gelen var. Pencereden bakalım. Polis arabası bu. Atölyenin Aa. önünde durdu. Evet, Mustafa da indi arabadan. Ne arıyor polis arabasının içinde? Hadi gidip bakalım. Edim, Ömer, buraya arka tarafa gelin. Mustafa neler oluyor? Niye arka tarafa çağırdım bizi? Aa, pencereden içeri bakın görürsünüz. Hı? Osman abi. Demek, demek hırsız oymuş. Geldiğimde içerideydi. Pencereden beni görmesin diye eğildim. Tabağın kancalarını sökmeye çalışıyordu. Hemen koşup polise haber verdim. Ee, bu kadar kısa sürede nasıl gidip haber verdin? Şu ilerideki çiftliğin sahibi Süleyman amca var ya... ...doğru onlara gittim koşa koşa. Oradan polise telefon ettim. Polis amcalar gelirken beni de aldılar. Bakın işte götürüyorlar. Atölye ile fırında kimsenin olmadığını anlayınca... ...içeri girmiş anlaşılan. Peki ama nasıl girdi? E, kapı kilitliydi. Ah, gelin bakın. İşte işte şu pencereden girmiş olmalı. Pencerenin camı kırık üstelik de açık duruyor. Camı kırdıktan sonra elini sokup açmış herhalde. Aferin ya. Mustafa. Hırsız senin sayende yakalandı. <gülüyor> Sen olmasan çoktan kaçıp gitmişti. Ay, yok canım. Benim yerimde siz de olsanız aynı şeyi yapardınız. Elif! Ömer! Anneniz buraya doğru geliyor. Aha. Küreyi ver de, biraz da ben kömür atayım Ömer. Sen çok yoruldun. İyi olur. Artık avuçlarımın içi yanıyor. Ömer, yavrum. Anne, kömür çok az kaldı. Dur, sakin ol yavrum. Mustafa çekil bakayım Aa, ateşhanenin tabii, tabii. durumda. Ha, hı. Bu ateş bir saat daha idare eder. O zamana kadar Sedat da gelir. Nereye gitmiş olabilir ki? Hiç böyle gecikmezdi. Önemli bir iş için gitmiştir merak etmeyin. Sedat sorumluluk sahibidir. Mutlaka gelecektir. Ya gelmezse? Fırın söner. Çömlekleri kapladığımız eriyik sertleşmez. Her şey mahvolur. Sedat abi de atölyeyi kapatır. Ömerciğim bu atölyenin kapanmasını ben de istemiyorum. Ama üzülmenin bir yararı yok. Sen elinden geleni yaptın. Anne bu torbada ne var? Ah. Nasıl da unuttum Size getirmiştim <gülüyor> En sevdiğim tatlı Dedeniz serken fırının her yanışında yapardım Dedem o gün pişen tatlının uğruna inanırdı Ben de inanırım yavrum Geleneklerimiz göreneklerimiz iyidir Yerine getirmek insana huzur veriyor Hadi Ellerinizi yıkayın da yiyin Göreceksiniz her şey yoluna girecek Dışarıda bir ses var. Aa pencereden bakalım. Aa bir kamyon geldi Sedat abi. E, şoförün yanına oturmuş. Koşun. Çocuklar sizi burada görünce dünyalar benim oldu. Ha, merhaba Ayşe Hanım. Merhaba Sedat. E, Sedat abi kömür bitti. Tam zamanında geldin. E, kamyonun arkası kömür dolu. E, ben şoföre söyleyeyim de buraya indirsin. E, arkadaş kömürü buraya boşaltıver. Evet evet buraya. Biliyor musunuz? Sabri Usta giderken buzda kayıp düşmüş. Ayağı kırılmış. Ya. Ay çok üzüldüm. Nereden biliyorsun Sedat? Ne zaman olmuş Sedat abi? Durumu nasıl? Tamam tamam durun telaşlanmayın anlatacağım. Önce içeri gidelim gelin. Sabri Usta saat 12'de burada olacaktı. Ateşi yaktıktan sonra ona güvenip odun kömür almaya gittim. Dönüşte evlerinin önünden geçerken kapıdan doktorun çıktığını gördüm merak ettim. Kamyonu durdurup içeri girdim. Sonra da buraya nasıl geldiğimi Allah bilir. Fırın sönmüştür herhalde. Biz geldiğimizde ateş geçmek üzereydi ama canlandırdık. Çocuklar çocuklar bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Dileyin şimdi benden ne dilersiniz. Sağ ol Sedat ne dileyecekler. Ben onların abisiyim. Ve mutlaka istedikleri her şeyi alacağım. Bir şey alma ama bizi Kütahya'ya götür. Oradaki tarihi eserleri, müzeyi, çinileri biz de görelim. O da nereden çıktı şimdi? Size sonra anlatırım Ayşe Hanım. Pekala çocuklar. Yarı yıl tatilinde karnelerinizi alınca hep birlikte gideceğiz. Ailelerinizden ben izin isteyeceğim. Ben verdim gitti. <gülüyor> Çocukların bunu hak edecek karne getireceklerinden eminim. Ee, Sedat abi sana çok önemli bir haberimiz var. Polisler hırsızı yakaladı. Hırsız He? Osman abiymiş. Öyle mi? Ondan kuşkulanmakta haklıymışız demek. Sıra Çinlilerin bulunmasına geldi. Bir de o günleri görsek. Çocuklar hadi toparlanın. Hep birlikte Sabri ustayı ziyaret edelim. Gidin ya çok üzgün. Olanları anlatırsınız, biraz oyalanır. Anne, Sabri dedeye tatlı götürelim. <Gülüyor> Aferin Elif, çok iyi düşünün. Evet. Kütahya'ya gidene kadar da her gün onu ziyaret edelim. <Gülüyor> Sayın kızım, yol çıkmadan önce dükkanıma beni görmeye geldiğin için çok teşekkür ederim. İyi olduğunuzu görünce içim rahat ediyor Sabri Usta. Hazırlıklar tamam mı? Ha evet, Sedat arabayla çocukları almaya gitti. Neredeyse gelir. Ee, bu işe en çok onlar söylüyor. Öyle ya, iyi bir tatili <gülüyor> hak ettiler. Hem öyle. atölyede çalıştılar hem de çok güzel karna getirdiler. Öyle, öyle. <gülüyor> Aa! Yine müşteri geldi. E, satışlar iyi gidiyor. Yaptıklarımızın çoğu satıldı. Siz kalkmayın ben bakarım. Buyurun efendim. E, i̇yi günler. İyi günler efendim. Dün beğendiğim fincan takımını almaya geldim. Aylin kızım paket kağıtları şu rafta. E, geçmiş olsun. Kırık mı? Evet. Kar yağdığı gün. E, sokağa adımımı atmamla düşmem bir oldu. E, daha çok kalacak mı alçıda? E, yakında çıkaracaklar. Koltuk değnekleriyle idare ediyorum. Buyurun paketiniz hazır. İyi günlerde kullanın. E, teşekkür ederim. E, borcumu ödeyeyim. E, teşekkür ederim efendim. Ah işte Sedat da geldi. Ben gidiyorum Sabrul. Tamam kızım. Sakın kendini yorma. E, beni düşünme, beni düşünme. Gereklı bilgileri alıp yarışmaya mutlaka katıl. Zaten o yarışma olmasa seni bırakıp gider miydik? E, hadi hadi Sedatı daha çok bekletme. Hoşça kal Sabri Usta. Güle güle yavrum. Güle güle kızım. Hmm, şu kırık ayakla düşün dur bakalım Sabri Usta Çinleri sattı mı? Aylin yarışmaya girerse kazanacak mı? E, buyurun paranızın üstünü <gülüyor> e, güle güle kullanın efendim e, Sağ olun İyi günler İyi günler Çocuklar Ömer, Elif, Mustafa şöyle geçin bakayım bir fotoğrafınızı çekeceğim. Evet, Ali tamam. sen de buraya bak. Tamam. Çekiyorum. Aa, tamam çok güzel çok güzel. Evet çocuklar Çinili Çeşme'yi de görerek şehirdeki programımızı tamamlamış olduk. Evet öğleden sonra ne yapacaktık? Panayır'a gidecektik ya. O zaman yürüyün arabayı uzağa park ettik. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Evet anlatın bakalım çocuklar geziden memnun kaldınız o, tabii. mı? Tabii. Kütahya ne güzelmiş. Büyük caddeler, binalar. Ben eskiden kalmış olan camileri, medreseleri, sarayları çok sevdim. Ya sen Ömer, sen en çok neyi sevdin? Her şeyi sevdim. Aynen. <gülüyor> Abla çalınan çiniler bulununca Onlar da müzeye konur değil mi Elbette daha iyi korunacağı bir yer yok ki Annemle babam çok pişman Keşke müzeye biz verseydik de Bu kadar değerli eski eserleri Herkes görseydi deyip duruyorlar Müzeyi gezen öğrenciler bizim tabağa Hayranlıkla bakarken göğsüm kabardı Neredeyse o benim dedelerimden kalma Diyecektim <gülüyor> Camın arkasındaki ışıklar altında Gerçekten çok güzel Aylin abla sen çalışmaların için gerekli bilgileri Toplayabildin mi Evet topladım Mustafa ...15. yüzyılın ikinci yarısında... ...Kütahya Çiniciliği büyük bir gelişme göstermiştir. O zamandan beri bu alanda yapılmış birçok şeyi... ...gerek müzede, gerek anıt eserlerde görmek... ...benim için çok yararlı oldu. Desen ve renkleri kafama iyice çizdim. Uh, çok soğuk. En iyisi ben hızlanıp arabayı parktan çıkarayım. Ömer, sen de benimle gelir misin? E, tabii Sedat abi. Ömer, bir şey soracağım. Dikkatimi çekti. Bu gezi sırasında pek eğlenmedim. Senin bir sıkıntın var. Anlatırsan belki yardımım olur ha? Atölyeyi merak ediyorum Sedat abi ben yaz kış demeden Her gün oraya gittim Dedem ölene kadar Şimdi yeniden kapılarını kilitleyip çıktık Keşke diyorum ben gelmeseydim Ve yine her gün atölyeye gitseydin Evet Bak Ömer Dedenin atölyesini sevmen ve onun işini yürütmek istemen çok iyi bir şey Her zaman çok çalış Başladığın işi bitirmek için gayret göster Yapabileceğinin en iyisini yap Ama her başarıdan sonra Kendini ödüllendir yani bir güzel dinler. Öylece işine daha güçlü ve istekli başlarsın. Bunu sakın unutma olur mu? Olur. Yok yok öyle kuru kuru olur demek yetmez. Bana söz ver bakayım. Söz veriyorum. Hmm. Burada çok eğleneceğim. <gülüyor> Atölyeyi hiç düşünmeyeceğim. Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Beyra gitmemiştim. Bayram yeri gibi ne Ay güzel. Çocuklar evet. sakın bizden ayrılmayın. Bir de birbirimizi kaybetmeyelim burada. <gülüyor> Dursunların yani bir ben... fotoğrafını çekeyim. Ömer, bana bak bakayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sonunda Ömer'in gülerken bir fotoğrafını çekebildim. <gülüyor> Aa, Sedat bak. Ne oldu? Katılmak istediğim yarışmanın ilanını duvara asmışlar. <gülüyor> Hadi gel gidip okuyalım. İşte burada bak. Büyük yarışma. Çini sanatının gelişmesine katkıda bulunmak isteyenlere çağrı. Antik desenleri yeniden canlandırmak ve ata sanatımız çiniciliğin gelişmesi için bu yarışmayı sakın kaçırmayın. Burada yarışma koşullarının nereden öğreneceğimiz yazılı. Dur ben şunları bir not alayım. Evet, hadi. Sedat bana kırmızı, mavi ve yeşil boya getirir misin hayatım? Baş üstüne Çinici başı. Aman alay etme Sedat. Niye alay olsun canım? Eskiden Çinici ustalarına Çinici başı denirmiş. Evet dur bakayım. İşte boyaların. Hmm, bir bakabilir miyim? Desenler çok güzel olmuş Ali. <gülüyor> Yarışmaya bu üçüyle katılacağım. Hepsini eski İznik ve Kütahya Çinlilerinden esinlenerek hazırladım. Çok güzel. <gülüyor> merhaba. Ah, merhaba çocuklar. <gülüyor> Gelin çocuklar geldiğiniz iyi oldu. Şimdi size hazırladığım desenleri göstereceğim Gözünüze fazla gelen veya boşluk kalmış gibi Görünen kısımlar varsa Dikkatlice bakıp bana söyleyeceksiniz Yo, Biz onlar mıyız ki Aa, Çocukların görüşü bazen büyüklerden daha iyidir Hadi söyleyin bakalım Bence Bence hepsi çok güzel olmuş ha, Bence de şu laleleri ve selvileri Çok sevdim Aynin abla Birçok çiçek deseni kullanmışsın ama Neden hiç hayvan koymadın Örneğin bir kuş Hani müzede gördüğümüz tabakların birinde vardı hatırladın evet, mı Doğru eski kütah yeşil tabaklarda Neden olmasın Şu kıvrımlı yaprağın kenarına iyi olur Elif harika bir fikir verdin hayatım Çok güzel olacak <gülüyor> Aylin abla gözüm iyi değil mi İyi gördüm. Aha Hem de çok iyi İnan bana ileride sen de benim gibi. Çinici başı <gülüyor> olacaksın. Ya Ömer'le Mustafa onlar da çömlekçi başı mı olacak? Evet abi? çinici başı ve çömlekçi başı iş başına. Hadi bakalım <gülüyor> kaybedecek zaman yok. <gülüyor> Kolay gelsin. Oo, hoş, abi, geldin, hoş geldin Sabri tabi. Usta. Hoş geldin. Bakıyorum koltuk değneklerini bırakmışsın. Ha? <gülüyor> Aa, kemik iyice kaynamış. Çok iyi, çok iyi. Dinleyin size çok önemli bir haberim var. Yoksa... Evet, Çiniler ah. bulundu. Kavar, <gülüyor> ne güzel. güzel Nereden öğrendin Sabri Usta? E gelirken komiseri gördüm. Çinileri çalan Osman'a... ...tarihi eserlerimizin ne kadar... ...değerli olduğunu anlatıp... ...öğütlerde bulunmuş. O da yaptığına pişman olmuş... ...ve Çinileri sakladığı yeri söylemiş. İşte buna çok sevindim. Eee işler ne durumda ha işler? İşler Sabri Usta hmm. Aylinin teslim edeceği gelecek ay sonuna kadar tamamen durmuş durumda hmm. Ondan sonra biz kendi işimize bakarız ee, peki Peki yarışmanın sonucu ne zaman belli olacak? O da Haziran ayında Aa, ha. Karnelerimizi alınca çifte sevinç yaşayacağız ne <gülüyor> Allah'ım o günleri bir görsen <gülüyor> İşte bizimkilerin okulu burası Tane. Beni buraya getirdiğiniz için teşekkür ederim Sabri dedi. Ne demek? Sen kalkmış babanla ta İstanbul'dan buralara kadar arkadaşlarını görmeye gelmişsin. <gülüyor> Zilde çaldı. Şimdi dağılırlar. Seni görünce çok sevinecekler. <gülüyor> İşte geliyorlar Arkama saklan onlara sürpriz yapalım tamam. Ömer Mustafa Elif Arkadaşlar bakın Sabri dede okula gelmiş Hadi koşun dede. Sabri dede ha? kandilerimizi aldık ah, kandiler. Mustafa ile ben orta sona geçtik oh, Aferin <gülüyor> Ben de orta ikiye geçtim Sana da aferin Aferin benim akıllı torunlarıma ee, Benim de size bir müjdem var Hı. Merhaba Aa, hoş <gülüyor> Taner, hoş geldin. Hoş geldin. Bu <gülüyor> <gülüyor> Sözümde durdum ve bu yazda geldim. İyi yaşadın Taner geldim. Ama nasıl bu kadar erken gelebildim? Bugün okulun son günü. Babamın araştırmaya bugün başlaması gerekti. O yüzden öğretmenim karnemi dün verdi. Ee, geçtin değil mi? Evet. Em, korulukta kamp kurmayı hak ettik e Ben babamdan <gülüyor> ikimiz için de izin aldım bile Hayret Ömer Sen <gülüyor> geçen yaz kampa gitmeyi hiç istememiştin Okulda da atölyede de çok çalıştık e, Dinlenmeyi hak ettik Aferin çocuklar Çalışmak kadar dinlenmeyi de bilmek gerek Artık bana yol göründü Atölyeye gideceğim ah, Biz de geliyoruz e, Taner'e göstereceğimiz o kadar çok şey var ki <gülüyor> hadi, hadi, hadi bakalım <gülüyor> Atölyenin kapısı niye açık acaba? <gülüyor> Aline ablayla Sedat abinin sesi geliyor. Pek neşeli olmalılar. Ha, gelin bakalım. <gülüyor> Sedat abi. Aline abla çok neşelisiniz. Evet bugün çok neşeliyiz. Çok sevinçliyiz çocuklar. Ha, yoksa... Yoksa yarışma mı? Evet, evet cacıklar kazandık kazandık. <gülüyor> Aylin yarışmada yarışmadım? birinci oldu. Hayır canım birinci olduk. Hep birlikte. <gülüyor> Çok güzel bir haber. Aylin kızım bunu bekliyordum kutlarım. Sabri Usta bu hepimizin başarısı. Öyle mutluyum ki. Mektubu aldığımda gözlerime inanamadım. Yarın hep birlikte ödülümüzü almaya Kütahya'ya gidiyoruz. <gülüyor> de gelebilir miyim? Aa Taner seni görmedim hoş geldin. Tabii tabi sen de geliyorsun. Taner, <gülüyor> Taner de geliyor. <gülüyor> Aile abla hangi desen birincilik kazanmış? Tahmin et bakalım. Ay, yoksa evet senin kuş ilave ettirdiğin o Çin'i Elif. İnan sen gerçekten çok yeteneklisin. <gülüyor> Aile abla ben de Güzel Sanatlar Akademisi'ne gitmek istiyorum. Ben de. Eh bana da yol göründü. Çünkü biz üçümüz hiç ayrılmayız. <gülüyor> <gülüyor> okuyun çocuklar okuyun. Geleneksel el sanatlarımızı gelecek kuşaklara daha bilinçli taşıyabilmek için el hüneriyle bilgi birlikte yoğurulmalı. Tıpkı kille suyun yorulduğu gibi. <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> He, mutluluk insanı karnını acıktırıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Elif, acıktı. Elif kızım daha bizim fırının yanmasına çok var. Annene söyle de akşama bir tatlı yapsın Şöyle afiyetle yiyelim <gülüyor> <aşağı, fabri gülüyor> <usta>, Yaşa fabri <gülüyor> yaşa Buranın yanmasıyla tatlının ne ilgisi var? <gülüyor> Eski bir gelenek bu Yerken sana da anlatırız Yaa <gülüyor> <gülüyor>